Sen bu çocuklar bir işte daha getirdim hani bu sen, <gülüyor> yani seni. bu imam diye bana bir giden şey yok. Görüyorsunuz biraz daha geldim. <Gülüyor> <Gülüyor> Gönül So be Kerahne ya ketki yandım ya Rasulallah. Kıl <Gülüyor> açmaz çalmayan akma. Kama! Can I Ferah ketki amdım Ya Rasulallah Canım Bir <gülüyor> gün kampım çalarsan La can olur Allah Allah bir gün kampım çalar san can olur haykırsarin kar söle Bizim elde <gülüyor> Kan olur Ay gö me gelöl bölüm böyle sürmez bozulum Gam çekme gelül bölüm böyle somez bozulum manallar gün gelir olur aa ah, Danya komb gavdarim ya Rabb'im'e belki bir olur Allah'a Allah. Allah. Acı gül beni rahat ol dödür beni Acı gül beni rahat ol dödür beni Her kolak veriye çimdik. Ninja have gone Canıma yetti firak Yakut kula yetti firak Canıma yetti firak Yakut kula yetti firak Hey hasratimi Düşesem koca bir olur Allah gazım gelmez korumaz Şimdi akım Düşmanın taşa gelsin, barok kalbimi dolsin. Düşmanın taşa gelsin, barok kalbimi dolsin. ya yün gün ta sa tanamar long time na in salam Allah'u Allah, Allah'u Allah, Allah'u Allah, Allah, Ya Resulallah Yanıyor kalbim senin aşkınla Senin aşkınla döndüm şaşkına Yanıyor kalbim senin aşkınla ''Senin aşkına döndüm şaşkına'' ''Allahu Allah, Allahu Allah'' ''Allahu Allah, ya Rasulallah'' olum sevdiğim ol Rasul aşkına'' sabır ihsan ile aciz kuluna'' Ol sevdiğim ol, Rasul aşkına. Sabrı ihsan eyle, aciz kuluna. Allahu Allah, Allahu Allah. Allahu Allah, ha Allah, Allah Allah, Rasulallah. Settar isminle, suçum setreyle. Lütfunla biz acizleri affeyle Settar isminle suçum setreyle Lütfunla biz acizleri affeyle Allahu Allah, Allahu Allah Allahu Allah, ya Rasulallah. Hanki katyonunu görmek isterim, aşkın şerbetinden içmek isterim. Hanki katyonunu görmek isterim, aşkın şerbetinden içmek isterim. Allahu Allah, Allahu Allah. Allahu Allah, ya Rasulallah. Günahım sonsuzdur, bunu bilirim. Ömide derek sana gelirim. Günahım sonsuzdur, bunu bilirim. Ömide derek sana gelirim. Allah'u Allah, Allah'u Allah Allah'u Allah, Allah, Allah Ya Rasulallah Merhaba Esselam Ey saadet Yeah. Madinaya yeah. bazen hiç oğlumuz uh, merkez vazı olanın elçisin, size yardımcı olarak geldim ya o da bir duayısında dillerin inşallah. Amin amin amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salatun wa salamun ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi Rabbana ya Rabbana minna alim. rahim. mustaqim. ya vasial اغفر لنا ولوالدينا ولأقربائنا ولوستادنا ولمشايخنا ولمشايخ مشايخنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاهياء منهم والأمات برحمتك يا أرحم الراحمين والسلام على المرسلين Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Kısaca olduğu için ikna yorum. Ya Rabbel Alemin, Ya Rabbel Alemin. Canlarımız hulguma gelip ellerimiz ellerimizle, ayaklarımız ayaklarımızla, cemi azalarımız birbiriyle elveda elfırak dediği gün, gözlerimiz tavana dikilir. Yavrularımız hiç kır hiç kır ağlar kâmil ile göçmeyi nasip et ya Rabbi, oğuzlarımızı açtık sema boyunlarımızı büktük ula ya, Secde edelim ulguni mevla ya, cem oldu zünubumuz istiğfar edelim Kudaya, kapısında entel mevla ya. Yedi kudret ilmiyyesiyle yıkılmış, biran olmuş Kalplerimizi Rabbim mamuru abadan et ya Rabbi Hiç anar mısınız ölenleri, yer altında olanları Çekini çekini can verenleri... Sararmış solmuş gül gibi yüzleri... Söylemez olmuş bülbül gibi dilleri... Kabir azabinden ağlayanların... Kabir azablarını defi def ya Rabbi... Eyliğini gördüğümüz kardeşleri... ashab hayrattan olanları... Rusu bizi iki dağ arasında duadan unutma diyenleri ve alel husus şu amin diyen dilleri, nari cahiminde de yakma ya Rabbi, boynumuzu bükme ya Rabbi. Bizi bir vasıtayla buraya kadar getirip, ziyafetlerini döküp, hizmetlerini yedip, Bizim için zahmet çekenlerin annelerini, babalarını, akrabayı talukatlarını, ahirete giden cümle din yardaşlarını, kabirlerini türnur et ya Rabbi. Kabirlerini türnur et ya Rabbi. Leyliyi kabir tür şeref, hormetini semara iman İman Fazileti Ramazan Hormatine, Fazileti Kur'an Hormatine, Karadonlu Beytullah Hormatine, Çoban Veysel Kara'nın Hormatine, bizi şuradan affolmadan gönderme Ya Rabbi! Günahlarımızı affet Ya Rabbi! Estağfurullahal Azim! Estağfurullahal Azim!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 Dağlar, taşlar şahit olun. Biz Rabbimiz birler yok. Tevhid okuyoruz. Şimdi ismi celal ilahi yayı okuyacağız. Allah, Cella Celaluhu, Ammena valuhu, Ve la İlahe Gayru. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah.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 Fahri kainat Muhammed Mustafa sallallahu taala aleyhi ve sellem Efendimizin ruhu tayyibelerine, eline ashabına, bütün peygamberan-ı izam, bütün evliyâ-i kirâm, sıddîk-ı ve aliyyel Efendilerimizden müteselsilen bugüne kadar gelen meşayihların, müridanın, mensubinin, bütün evlat da çekip vefat edenlerin ruhlarına Rabbim, ruhlarına ita edip vasıl et ya Rabbi, vasıl et ya Rabbi, yüce ihlas şeref bir Fatiha, hala kabul etsin. Ağzımızı çoğalsan Allah için Allah razı olsun, yemeklerimizi pişirenden, hizmetlerimizi görenlerden, buraya aşkla, şevkla, muhabbetle gelenlerden razı ol ya Rabbi, razı ol ya Rabbi, razı olursan cennetini, cemalini nasip eden ya Rabbi, Boğazı olmazsan cehennemlere sürüklen bizi zebanıların eline verip de... zincirlerimizi zencirlerini boğazımıza takıp da... ...elimizi arkamıza bağlayıp da ayaklarımızı çotup... ...yüzün kuyruya cehenneme sürüklenirken... ...Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem yetişir. Nereye götürüyor Bu benim ümmetim değil miydi? Çez ayağını, çez ellerini, ben sevabımdan buna veriyor, şefaat ediyorum, cennete gelecek bu diyor, cennete gönderiyor. Bir kısmı perdeler ardından cehenneme gitmiş, zalimimiş, kadderimiş, de hırzı var kana, elin hırzına sülük edermiş, kuma oynarmış, su içmez, ayran içmez, şerbet içmez, urakılar içerimiş, ama imanı varmış, imanıyla ölmüş, cehennemde Dünyanın evinden sonuna kadar yaşayacak kadar cayır cayır yanmış Vücutları konursu olmuş Cibril-i Emin oradan geçerken peygamberimiz zannetmişler Yetmiş bin defa peygamberimize Cebrail aleyhisselam gelmiş Kur'an-ı Kerim getirmiş Ona şahsı benzermiş Ya Muhammed! Ya Muhammed! yan olduk yanıyoruz, kılçulun yanıp da komursu olduğu gibi, bak vücutumuz komursu oldu, ha bizi kurtar. Ben sizin peygamberiniz değilim, geleyim de peygamberinize söyleyeyim de size yetişsin diyor, uçuyor.